Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve vesselamu ala Rasulillahi ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du İbadetler namaz gibi oruç gibi doğrudan maksud olmak abdest ve boy abdesti gibi maksuda vesile olmak şekliyle iki ayrılır. Musallif rahimahullah buraya kadar olan bölümde maksuda vesile olan ibadetlerden bahsetmiş. Taharet başlığı altında bu konuları irdelemişti. Bugün de nasip olursa maksud olan ibadetlerin ilki olan namaz meselesini ele alacağız. E, namazın vakitlerinden ki e, beş vakit namaz olarak önce sabah namazı, daha sonra öğle namazı ve sırasıyla diğer namazların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 ve namaz bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz olan bir işlem olduğunu çocuk yaştayken onun belleğine kazımak içindir. Bu e, yerine göre mükafatlandırma, yerine göre çocuğun anlayacağı bir dil ile cezalandırma şeklinde namaza karşı bir düşkünlüğün hasıl olması ve buluçhane erdiğinde ise namaz diye bir problemin olmaması.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 Artık öğle namazının vakti bitmiş demektir İmam-ı Ebu Anife'ye göre. Bilmem anlatabildim mi? Ve kale Yusuf ve Muhammed rahimehumullah taala İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise ki Allah onlara rahmet eylesin onlar ise öğle namazının son vakti ile alakalı izdal sarad şey mistehu. Her bir şeyin gölgesi bir misil oluncaya kadar yine pey hariç. Yani aynı biraz önceki örneğimizde dik bir şeyi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 Aslı sani ile evvel arasındaki fark. E, tabii bu günümüzde İmam-ı Ebu ve İmam-ı Muhammed'in görüşüne göre hareket edildiği için buna göre değerlendirilebilir. Ama eğer kişi e, birey olarak yani kendisi cemaatle kılacaksa, e, yerde, misafirlikte veya işte arkadaşlarıyla beraber cemaat yapacaksa,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 Güneş battı, güneş battıktan sonra ufukta bir kızarıklık görürüz. O kızarıklılık belli bir zaman sonra yerini beyaza bırakır. İşte o beyazın zuhur ettiği vakit şafak vaktidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre. Ee, İnde bir Hanifete ve kâle Yusuf ve Muhammed. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise rahimahumullah. Humre, şafak o kızarıklılığın bizzati kendisidir.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 kızıllıktan sonra gözüken beyazlıktır. İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre ise o kızıllığın bizatihi kendisidir. Peki arada ne kadar bir fark vardır? Deniyor ki arada 3 derecelik bir fark vardır. Yani Ebu Hanife Rahimullah'a göre akşam namazının vakti biraz daha tehir edecektir. i̇mam Ebu Yusuf'a ve i̇mam Muhammed Rahimullah'a göre ise biraz daha öndedir.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 İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre kişi yatsı namazını kılmadıkça vitim namazını kılamaz. Çünkü vitim namazının vakti yatsı namazının vakti değil yatsı namazı kılındıktan sonraki vakittir. Dolayısıyla bu kişiden kişiye fark edecektir. Siz eğer yatsı namazını kılmışsanız vitim namazı sizin hakkınızda vakti girmiştir. Eğer ben daha henüz yatsı namazını daha kılmamışsam benim hakkımda vitim namazının vakti girmemiştir.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 Günümüzde bu saatle alakalı olan sıkıntıdan dolayı özellikle şu anda bulunduğumuz günlerde sabah namazı maalesef bu son vakitte kılınmamaktadır. Diyanetin bu noktada yapmış olduğu açıklamadan dolayı ki işçilerin işe gitmesinde sıkıntı oluyor, servislerde sıkıntı oluyor.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 sayf. Öğle namazına gelecek olursak, öğle namazıyla alakalı yaz ve kış ayırımı vardır. Yazın soğutmak ki bu soğutmaktan kast edilen deniyor ki gölgede yürüyecek bir duruma gelebilmek. Yani güneş hararetini tamamıyla dindirmiş veyahut da o çok çetin, Hararet e, nihayete ermiş, güneş biraz daha meyletmiş. Bu şekilde e, bir duruma ulaşıncaya kadar öğle namazını tekr etmek müstahaptır. İster münferit olsun, ister cemaat halinde olsun, ister sıcak bir bölge olsun, ister başka bir bölge olsun diyor. Ama ve takdiye muhafif şita, kışın ilk veya son baharlarda ise öğle namazını ilk vaktinde kılmak müstahap olan bir vakittir. Bu noktada Enes bin Malik radiyallahu teala rivayet edilen bir hadis-i şerifte Bukhari rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok sıcak günlerde öğle namazını tehir eder. Havanın biraz daha serinlemesini bekler. Soğuk günlerde ise sabah öğle namazını ilk vaktinde kılardı. Bundan dolayı da Hanefi fukası öğle namazını müstahap, ve müstahap vakitlerinde yani yaz ve kış şeklinde ayrıma gitmişlerdir.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 e, bu şekilde ayrılabilir. Bundan daha fazla ayırmamak, e, akşam namazında bu şekilde ilk vaktinde kılmak müstahaptır Ve tehirul işa, yatsı namazını da geciktirmek müstahaptır ila mâ kable thülü gecenin ilk üçte birinden öncesine kadar olan vakit. E, hatta yatsı namazıyla alakalı şöyle bir e, tasnife gidiliyor. E, yatsı namazının vakti girdikten sonra e, gecenin ilk üçte birinin öncesinde kılmak müstahap Gecenin yarısına kadar kılmak mubah, yarısından sonraya bırakmak mazeretsiz olursa mekruhtur. Ee, ve üstah bu fil vitir vitir namazına gelelim. Vitir namazında müstahap olan vakit nedir? Ee, bu konuda kişinin konumuna göre farklılık vardır. Bu kişiye gece namazına kalkmaya ünsiyeti vardır. Yani tecavvüd namazı bu kişi için kaçırılmayan bir namazdır veyahut da gece kalkma adeti yoktur veya kalksa da kaçırma ihtimali vardır. O yüzden diyor ki bu müstehabu fil vitir. Vitir namazında müstehaptır limen yetlefu salate'l leyl. Gece namazına ülfeti olan, gece kalkmaya güvenen kişi için müstehaptır en yuahqral vitir ile ahrileyl vitir namazını gecenin sonuna bırakması. Yani teheccüd vaktine bırakması ve teheccüd namazını kıldıktan sonra son namazın vitir namazı olması. Ama veillem yessik eğer bu kimse kendine güvenemiyorsa bir intiba, uyanma noktasında güvenemiyorsa, uyanamam diyorsa o zaman vitir namazı vaciptir. Vacibi terk etmiş olacağı için evtere kablen nem Uyku, uyumadan önce, uykuya dalmadan önce vitir namazını kılacaktır. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadis-i şerif vardır ki Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Ee, gece kalkmaya güvenen kimse vitin namazını geceye bıraksın ama güvenmeyen bir kimse ise bu kimse yatmadan önce vitin namazını illaki kılsın. Ee, bu noktada büyüklerimize de baktığımızda gece namazını adet edinmiş olan kişiler dahi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 Bayramlarımız olsun. Ramazan'a şerif ayına girmemiz, Kurban Bayramı. Bugün meselelerde İslam aleminde bir birlik yok. Tabii bunun birçok etkeni var. Ruyyet meselesi. Ee, Ruyyet varken hesabı mi edilmez mi? Fukaha'nın bu konudaki tartışması, diğer bir taraftan siyasi problemler ama aslında aynı mesele yani hesaba itibar edilip edilmeme meselesi namaz vakitleri için de var. Ama hesap artık günümüzdeki hesap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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya k ve İya k